28. Ayet Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helakı için gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. 29. Ayet Onların helaki Cebrail'e ait bir çığlıktan başkası olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. 30. Ayet Ne yazık şu kullara! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onunla mutlaka alay ederlerdi. 31. Ayet Görmediler mi onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. 32. Ayet Onların hepsi de toplanıp huzurunuza getirileceklerdir. 33. Ayet Ölü toprak onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık. İşte ondan yemektedirler.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 Ayın dünyanın etrafında kendi yörüngesinde bir ay içinde dönerken kat ettiği 28 uğrak yeridir. Yine ay, Dünya ile birlikte güneşin etrafında dönerken her biri yıldızlar topluluğundan oluşan 12 burç kat etmektedir. Bu, 10. surenin 5. ayeti, 15. surenin 16. ayeti, 36. surenin 38 ve 40. ayetleri astronomi ilminin anahtarını teşkil etmektedir. 40. ayet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 Onlara, önümüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının. Belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. 46. Ayet Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. 47. Ayet Onlara,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 Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. 73. Ayet Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? 74. Ayet Bunca nimetlere rağmen onlar, kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler.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 Merh ve Afar denilen iki ağaç vardır ki yemyeşil suları akarken bunlardan merhi Afar'a çakmak taşı gibi sürtünce ateş çıkarır. Yine kuru topraktan yeşil ağacı, yeşil ağaçtan da yanınca kızıl ateşi çıkaran odur. Böylece Yüce Allah, yaktığımız ateşin oksijenden, oksijenin de yeşil ağaçtan olduğunu 6. asırdan haber vermiştir. Aynı zamanda bu yeşil ağaçtan ve bitkilerden aldığımız oksijenle, Besinlerden aldığımız karbonun vücudumuzda yanmasıyla da enerji sağlamaktayız. 81. Ayet Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. 82. Ayet Bir şeyi dilediği zaman, onun buyruğu sadece ol demektir. O da, hemen verir. 83. Ayet O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Selim akıl sahipleri bunu düşünür ve dünyada Rabbinin emrine göre yaşar. Saffat Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri Kur'an'ı okuyan meleklere and olsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. Bu ayetten meleklerin kast edildiği 164-165. ayet ve tefsirlerinden anlaşılmaktadır.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 gündüz ve mevsimler olmazdı. Batılarda aynı durumda olduğundan Cenab-ı Hak burada zikretmemiştir. Diğer ayetlerde yani 55. surenin 17. ayetinde 70. surenin 40. ayetinde ikisini beraber zikretmiştir. Şüphesiz biz size en yakın göğü bir zinetle yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar,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 Toplayın zalimleri Allah'a eşlik edenleri Ve Allah'tan başka Putlaştırıp tapmış olduklarını Götürün onları cehennemin yoluna Dizin Tutuklayın onları Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir Size ne oldu da Şimdi azaba karşı Birbirinize yardım etmiyorsunuz Denir Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar Boyun eğmişlerdir Onlar birbirlerine dönüp İtham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler o uydukları ve yolunu takip ettiklerine doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir bizi yanıltırdınız. Kendilerine uyulanlar da derler ki hayır siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz baskımız da yoktu zaten siz sapık ve azgın bir toplum ediniz ama artık Rabbimizin sözü azabı üzerimize hak oldu artık şüphesiz biz azabı tadacağız evet biz de sizi yoldan çıkardık azdırdık çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik fakat sizi zorlamadık şüphesiz onlar o gün azapta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 Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Hz. İlyas'ın vefatından sonra Kuzey Filistin'de onun yerine yanında 10-12 yıl yetişmiş olan Elyas'e tebliğe memur edildi. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir.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 Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinde bir suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için Kur'a çektiler.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 1. Ayet Saat O şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'ı and olsun ki 2. Ayet Doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık düşmanlık içindedirler. 3. Ayet Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. 4. Ayet Onlar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 10. Ayet Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyle ise sebeplere yapışarak kendi imkanlarıyla göklere yükselsinler. 11. Ayet Onlar, müçlikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. 12. Ayet Onlardan önce muh kavmi, ad kavmi,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 20. Ayet Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilim ile davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. 21. Ayet Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadette iken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar, mabede,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 şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada tartışmada bana üstün geldi. 24. Ayet Davud dedi ki Andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tek eline almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını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 ve tevbe ile bize yöneldi. Yahut imtihan ettiğimizi anladı. İmam-ı Şafi'ye göre buradaki secde şükür secdesidir. Bu secde ayeti yerine Hac suresinin 77. ayetini almıştır. 25. ayet Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. 26. ayet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 Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? 29. Ayet Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. 30. Ayet Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu.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 Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Ayet-i Kerime'deki hayır kelimesi burada olduğu gibi mal anlamına da gelmektedir. 33. Ayet Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. 34. Ayet Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de,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 Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış adın cennetleridir. 51. Ayet Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. 52. Ayet Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşıt bilberler vardır. 53. Ayet İşte budur hesap günü için.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 ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. 62. ayet Cehennemliklerin hepsi, müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. 63. ayet Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? Altmış dördüncü ayet, İşte bu yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Altmış beşinci ayet, Resulüm, de ki ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. Altmış altıncı ayet, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.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 o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. 80 ve 81. Ayetler Allah buyurdu. Haydi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. 82 ve 83. Ayetler İblis dedi. Senin yüceliğine and olsun ki ihlaslı sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç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 senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. 86. Ayet Resulüm de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. 87 ve 88. Ayetler O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Zümer Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. 2. Ayet Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana, hak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 6. ayet. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak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 İçten dışa doğru. 1. Aminyon zarı içinde sıvı vardır, ısı geçirmez. 2. Koriyon zarı ışık geçirmez. 3. Rahim duvarı zarları su geçirmez. 7. ayet. Eğer küfre saparsanız şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder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 Göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. 11. Ayet De ki ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. 12. Ayet Ve yine Müslümanların ilki olman emredildi. 13. Ayet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 Yine de ki asıl böyle yaparak aldananlar, ziyanı uğrayanlar kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyanı uğratanlardır. Dikkat edin. Bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. 16. ayet. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah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 Fakat onların çoğu bilmezler. Ayet-i Kerime'de tek itaat edilen efendi Allah Celle Celalühü. Birbiriyle çekişen birçok efendi ise Allah'tan başka kendilerine tabi olunan emir sahipleri. Kölede halk olarak temsil ediliyor. Elbette bire kul olmayan bine kul olur. Çünkü Allah'a tabi olmayan efendiler kendilerini Rab durumunda görmektedirler.